Merhaba tatlım, nasılsın? Bazen düşünüyorum, böyle nasılsın, nasıl gidiyor diye sorduğumda acaba oturduğu yerden iyiyim ya, sen nasılsın elçincim? diye kendi kendine yanıt veren var mıdır? <gülüyor> vardır herhalde, kesinlikle vardır <gülüyor> Bu hafta ilginç bir konuyla karşındayım <gülüyor> Tabii ki bu konuyu ilginç olduğu için seçmedim Son dönemlerde gerek e-posta gerekse de sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili çok soru geldi Böyle bazı genç bebeklerim var bana böyle yazıyorlar Elçin olgun kadınlara ilgi duyuyorum bende bir gariplik mi var hasta mıyım falan <gülüyor> gibi sorular geliyor Dolayısıyla bu sorulara teker teker yanıt vermek yerine bu bölümde bu konuyu mercek altına almak istedim Şimdi neden yaşça büyük kadınlardan hoşlanıyorsun bu bölümde sana anlatacağım. Ama önce bu olgun kadın tanımlamasını açmak istiyorum. 80'li ve 90'lı yıllarda olgun kadın dendiğinde akla kendini cigola arayan, sarı uzun röfleli saçlı böyle leopar veya deri giysiler giyen bir bara oturup eline böyle martini alıp sağa solu kesen kadınlar gelirdi. Yani eskilerin olgun kadın stereotipi buydu. Ve eskiden bir kadın kırıklarını devirdiğinde teyze olarak konumlanmaya başlardı. Çünkü o dönemlerde genç kız, yetişkin kadın, orta yaşlı kadın gibi ayrımları çok daha keskin şekilde yapmak mümkündü. Ama şimdi içinde bulunduğumuz dönemlerde bu ayrımı ilk bakışta yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü dünya öyle 80'lerdeki, 90'lardaki gibi değil. Bir kere ortalama yaşam ömrü uzadı. İkincisi estetik ve bakım uygulamaları sayesinde kaportayı onarıp diri tutmak mümkün Sağlıklı beslenme estetik falan derken kimin hangi yaşta olduğunu anlamak mümkün değil Yani ne kadınlar görüyoruz böyle ellilerine yaklaşan fıstık gibiler Hani 20'liklere taş çıkartır derler ya <gülüyor> aynı o tarzda E tabi bu kadınlar böyle maşallah fıstık gibi Sen de kendinden yaşça büyük kadın seviyorsan ister istemez dibini düşüyor çünkü kadının güzelliğinin yanı sıra arka plandaki o deneyimlerini de merak ediyorsun. Ve bu seni heyecanlandırıyor tatlım. Ama burada bu olgun kadın hayranlığını betimlerken yapılan bazı hatalar var. Şimdi böyle bazılarınız var. Olgun kadın sevme durumunu ben Cougar severim, MILF severim falan diyerek belirtiyorlar. Bir kere bu çok yanlış bir kullanım şekli. Bak bebeğim. Bir kadından bahsederken durduk yere kadının gıyabında Cougar ya da MILF diyemezsin. Çünkü seks terminolojisine göre bir kadını Cougar veya MILF yapan bazı kriterler vardır. Mesela bir kadın sırf senden yaşça büyük diye Cougar olmaz. Çünkü Cougar olarak nitelendirilen kadınlar avcı olarak da denilen yaşça küçük erkeklerle ilişki yaşamaya meraklı ve sadece buna odaklanan kadınlardır. Yani bir kadın sadece yaşta sandan büyük olduğu için bu klasmana girmez. Öte yandan MILF kelimesini de son derece yanlış kullanıyorsunuz. Çünkü MILF'in açılımı Mother I would Want To Fuck gibi böyle Türkçe'ye çevrildiğinde komik duran bir karşılığa sahip. Yani bir kadına MILF diyebilmen için o kadının biraz mami olması gerekiyor. Yani sen 20 yaşındaki halinle bırak çocuk sahibi olmayı hiç evlenmemiş bir kadına sırf 35 yaşında diye mif diyemezsin. Böyle kavramları kullanırken bilerek kullanın. Sonra çok saçma bir yerde kullanırsınız ve birileri sizi bozar atar. <gülüyor> Aman dikkat diyeyim. Şimdi buraya kadar olgun kadın, cougar, mift gibi ayrımları sana biraz anlatmaya çalıştım. Ama gene de bir kadını işte cougar'dı. MILF'te falan gibi etiketlerle damgalamak pek hoş değil. O yüzden bunların anlamlarını bil ama kullanma. Bu tarz stereotip kavramlara ben de karşı olduğum için bundan sonrasında konuya olgun MILF falan değil de yaşça büyük kadın tabirini kullanarak devam edeceğim. <gülüyor> Ve sen çıtır çarısın. Acaba neden yaşça büyük kadınlara karşı ilgi duyuyorsun veya onlarla olduğunda ne gibi deneyimler yaşarsın? Gel yamacıma, anlatayım sana. <gülüyor> Şimdi üç maddede yaşça büyük kadın efsanesini masaya yatırıyorum. Hazırsan başlayalım. Madde 1. Onlarla çok eğlenirsin. Eğlence derken böyle vur patlasın, çal oynasın. Bir gece o barda, bir gece başka barda. modundan bahsetmiyorum tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, çok tatlı genç kadınlar var. Ancak hayatları ve kişisel gelişimlerinden çok... Aynadaki görüntüleri, sosyalleştikleri ortamlar, yaptıkları alışverişler ve bunları sosyal medyada sergilemekle ilgileniyorlar. Ve bu tarz kadınlarla sohbete oturduğunda ortadaki kelime bulamadığını ve konuşamadığını fark edebiliyorsun. Ama daha olgun kadınlarla sohbet biraz daha keyifli olabiliyor. Saatlerce dedikodu yapmıyorlar mesela ya da sahilde sabah kahvaltısına gitmediğiniz için... Arıza çıkarmıyorlar Karşında kendini kanıtlamaya çalışan Ego basan Bir kadınla karşılaşmıyorsun Ve aşırı takıntılı Kontrol delisi bir profil olmadığı sürece Özel hayatına da müdahale etmezler Çünkü bu kadınların Başka gündemleri Meşguliyetleri vardır Öyle gecenin bir yarısı Uyudun mu? <gülüyor> diye mesaj atmazlar mesela Hatta tam tersine Seninle kendi uygunluklarına, kendi müsaitliklerine göre görüşürler. Bir daha ne zaman göreceğini bilemeyebilirsin. Ee, bu kadar sürprizlerle dolu oldukları için onlarla ilişki yaşarken feks sıkılmazsın. Madde 2. Sorumluluk sahibi olmaları hoşuna gider. Şimdi onlarla beraber olduğunda ortada bir denge vardır. Bir yerde yemek yediğinizde seninle hesabı paylaşabilir. Çeşitli ortak harcamalarda... Kendi payını ödeyebilir Evine yemeğe gittiğinde kişisel imkanlarla donatılmış bir masayla karşılaşırsın Böyle kendi tarzlarında bir düzenleri, sorumluluk anlayışları vardır Bu da senin hoşuna gider Bu sorumluluk sahibi olma meselesiyle ilgili garip ve biraz rahatsız edici bir durum var aslında Bazı erkekler maalesef ki maalesef Maddiyat nedeniyle bu kadınlarla beraber olabiliyor Son dönemlerde böyle erkekler türedi Görüyorum Çalışmayayım Marka giyeyim Sigaramı kadın alsın Bana baksın Beslesin Yedirsin içirsin, Hatta alsın benimle evlansın kafasındalar Yani kadından Zerre kadar hoşlanmamasına rağmen Gençliğini ve seksini kadına sunarak Maddi olarak karşılığında onu sömürme derdindeler Ve bence bunun Asalak gibi yaşamaktan bir farkı yok Şimdi diyeceksin ki ama Elçincim kadınlar da olgun ve paralı erkeklerle beraber olduklarında sorun yok. Erkek beraber olduğunda mı sorun? Hayatım ben zaten o kadınların bu tavrını da onaylamıyorum ki. Ama bu kadınların böyle yumuşak karınlarından faydalanıp sömürmek de ne bileyim hiç erkeksi gelmiyor bana. Son dönemlerde sıkça gözlemlediğim bu detayı konusu geçmişken paylaşmak istedim ki sen böyle olma. Madde 3 çünkü onlarla her yer seks. <gülüyor> Genç erkekleri yaşça kendilerinden daha büyük kadınlara çeken en önemli şey sekstir bebeğim. Bu kadınlara oral seks nasıl yapılır öğretmezsin. Bu kadınlara erkeğin en erojen bölgeleri nelerdir öğretmezsin. Dirty talk nasıl yapılır öğretmezsin. Sekste çok deneyimli ve bilgili oldukları için... Seksi en keyifli haliyle sana yaşatabilirler. Dahası özgüvenleri yüksek olduğu, bedenleriyle barışık oldukları için nasıl daha çekici, kadınsı görüneceklerini de bilebilirler. Seksi öyle bir görev olarak görmezler. Eğlenceli ve doğal bulurlar. Yani seninle beraber eğlenirler. Çok genç bir erkeksen ve seks hayatının başlarındaysan böyle bir kadınla yaşadığın geceleri kolay kolay unutamazsın. Yalnız yeri gelmişken şunu da belirteyim ki bu bölümü öyle ağzın sulansın. Gidip bu kadınlara sarkıntılık et, kendine böyle bir kadın bul diye hazırlamadım. Bu kadınlara duyulan ilginin genel sebeplerini sıralamaya çalışıyorum sadece. Çünkü bana bunu soruyorsun. Ve dışarıdan böyle bir kadınla olmak göz alıcı gelebilir sana ama böyle bir beraberliğin bazı karanlık tarafları da var. Ve bunlara dikkat etmeni istediğim için bu karanlık noktaları da sana anlatacağım Bak tatlım bu kadınların seksleri, özgüvenleri seni çok çekebilir Ama onlarla olmanın bazı olumsuz hatta kötü tarafları da olabilir Sonuçta kimsenin karakterini bilemezsin Senden yaşça büyük ki yaşça büyük derken 10 yaş ve üstünü kastediyorum Bir kadınla beraber olurken dikkat etmen gereken şeyler var Çok dikkat et Kadının gelecek projesi Sperm bankası olabilirsin Çok dikkat et Kadının annelik içgüdüsünün Tatmin objesi olabilirsin Çok dikkat et Seni yaşatın kadınlardan Ölesiye kıskanan Aşırı sahiplenici bir kadının Ağına düşmüş olabilirsin Ve dikkat et Eski beraberliklerinde aldığı Yaraları yansıtarak Acısını çıkaracak bir kadına Aynalık yapıyor olabilirsin ve dikkat et. Eski eşine nispet yapmak isteyen bir kadının elinde oyuncak olabilirsin. Yani kadının seninle beraber olma amacının arkasında senden gizlediği gizli bir ajandası ve planı olabilir. O yüzden sana küçük prens muamelesi yapan bu kadına kendini kaptırmadan önce niyetinin iyi olduğundan çok emin ol. Yoksa sorsak hemen hemen hepinizin böyle bir fantazisi var peki ya realite ya gerçeklik bu arada geri kafalı biri değilim elbette ki kendinden 10 yaş büyük bir kadına aşık olabilirsin ve bu kadın da hiç hesapsız biçimde sana aşık olabilir ya da aşk yoktur da tutkulu bir seks vardır o da olabilir ben sadece seni uyarıyorum o gencecik aklına, hormonlarına ve sürekli kalkık haletine güvenip bodoslama ilişkiye dalma ve bu her çeşit ilişki için geçerli aslında. Anlatabildim mi babydolum? <gülüyor> Bu bölümü bana sosyal medyadan ulaşıp DM kutumu dolduran çıtır fıstıklara adıyorum. <gülüyor> Çünkü kendi bakış açınızda beni seks tanrıçası zannedip bana yürüyorsunuz. <gülüyor> Çok tatlısınız. Canım benim. Benim anlattıklarımı dinleyip bunlara kendi aklını... Yorumlama becerisini eklersen Zaten hayatına güzel kadınları da çekeceğin için Ne bana ne bu programa hiç ihtiyacın kalmayacak Yani zaman sadece birazcık zaman <gülüyor> Ve sen gizemli ziyaretçi Bu programla ilk kez burada karşılaşıyorsan Ne fena Çünkü çok daha fazlasıyım ben aslında Bundan sonrasında tüm bebeklerimle beraber benim yanımda olmak istiyorsan Spotify'daki takip et butonuna basabilir. Daha fazlası için de sosyal medyadan beni takip edebilirsin. Pazar günü yine soru cevap bölümüyle geliyorum. Canım benim. Özleşelim. Özleşelim.